tamamdır. Programımıza evet, evet. programımızın bu bölümünde hocademimizin sohbeti olacak. Kendilerini arz ediyorum. 21 Ağustos 1988 Nev İngiltere 3. Aile Eğitim Programı Konuşmacı Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Konu Başlığı İslam'da İç ve Dış Güzellik. Evvelü Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu billahi rabbil alemin hamden, kesiren, hayyiben, mübareken fi alâ kulli Halin ve fi kulli hîn seman yembegîh, celâl-i vecrihî vel azîm ve sultânin. Vessalâtu vesselâm alâ seyyidil evvelîne vel âkirîn ve şefîil müznîmîn ve imâm-ül Ve eşrefül mürselin Muhammed Mustafa ve âlihi ve sahbihi ve men tabi'ahu ihsani ilayhim ceza. Emma ba'd. Binalar olsun. Şükürler olsun ki kendi binamızda Diyar-ı Allah'ın bize ihsan ettiği binada gayrimüslim ülkesinde İslami bir toplamda yapıyor. Allah-u Teala Hazretleri sebep olanlardan razı olsun ve burada güzel çalışmalar yapmaya kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Hepimizi dünya ve ahirette aziz ve mutlu ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerinden okuyarak, açıklayarak mem tamamlamak istiyorum. Birinci hadisi şerif enes radiyallahu anhu. Efendimin buyurdu ki: İnne er la yekunu mu'minen hatta yekuna kalbuhu wa lisanihi sewaa ve yekuna lisanuhu ma kalbihi sewaa ve da yukhani fe وَيَعْمَنَا كَارُهُ وَوَا اِقَحْرُ صَدَقَ رَسُولَ اللّٰهِ مَا Adam, mümin olamaz. Kalbi, diliyle, müsavi, aynı, eşit olmadıkça, ve dili her eşit aynı müsabif olmadıkça ve sözü icraatına altına muhalif düşmemek şartıyla ve komşusu onun şerinden ve ailesinden emin olmadıkça. Şimdi kelimelerini açıklayalım. Kalp ve dil. Kalp deyince hepimizin hatırına gelen göğsümüzde, göğsümüzün sol tarafında Şam kozalarına benzeyen yumruk büyüklüğünde bir et parçasıdır. Hatırımda bu gelir. Fakat ayet ve hadislerde kalp bu et parçası demek değildir. İnsanın akletme kabiliyetidir. Gönlüdür. İç alemidir. Murat et parçası değildir. Yani insan iç alemiyle, ile gönlü ile sözü birbiriyle aynı olacak. İçi dışı bir olacak. İçi başka gizli konuştuğu kimsenin anlayamadığı başka bir şekilde sözü başka. Veya efendim sözü ile Kalbi birbirine aykırı istikametlerde. Sözünün söylediğinin aksi var gönlünde. Böyle olursa bir insan hakiki mümin olamaz. İçi dışı bir olacak. İnsanlar sözü, sözü icraatına aykırı olmayacak. Sözü ile icraatı efendim aynı olacak. Söz verdiyse, güzel şeyler söylediyse, güzel şeyler yapacak. Güzel şeyler söyleyip de, efendim, aksini yapmayacak. Ve komşusu onunla irtibat halinde, ilgi halinde alakalı olan kimse ona karşı emniyet duyacak. Güvenecek ona. Bu bana zarar vermez. Bu iyi bir komşudur. Ben kalksam gitsem bile evime aileme, çoluk bahçeme bundan bir hasar, zarar, şer gelmez diyecek. Emin olacak. Komşusu kendisinden. Ölçü o. Komşusu kendisine güvenecek ve emin olacak. Mutmainle olacak. Şimdi özür dilerim sevgili kardeşlerim. İnsanoğlunun haleti ruhiyesi beğenilmek üzerine yürür. Her insan beğenilmek ister. Süslenmek ondandır. Giyinmek ondandır. Tıraş ondandır. Allık pudra bastık efendim oje ondandır. Bilezik, yüzük, yarganlık, kolye, küpe, kolye küpe ondandır. Ayakkabıyı boyatmamız, pantolonu ütületmemiz ondandır. Yakışıklı elbise giyelim diye bu, bu gömleği bununla giymem dememiz ondandır. Efendim Beğenilmek isteriz. İnsan olduğumun içinde beğenilmek arzusu var. Beğenilmemek durumunda da üzülür. Eğer beğenilmiyorsa, sevilmiyorsa, hoş görünmüyorsa üzülür. Ama düşünür bunun için süsler insan. Ama demeden önce şey yapalım. Yani beğenilmek için. Dışını süsler, ben de bugün konuşma yapacağım diye tıraş oldum öyle geldim. Yani ben sizden farklı veya siz benden farklı veya öbür insanlardan farklı değilim. İşlerimi kuruşamadım, efendim filan. Elbisemi giyerken acanip soruyor, ne giyeyim, mavi padesi giyeyim çünkü mavi kot giyeceğim dedim. Beyaz ayakkabı giymeyeyim, siyah mıyım çünkü siyah o daha yakışırdı. Bu bir bakıma da güzel bir şeydir. Güzellik duygusu güzeldir. Müslüman'da güzellik duygusu olması lazım. Güzellik duygusu ne demek? Yani güzeli yapmaya çalışmak, güzeli sevmek. Ben biraz burada oturdum, Şurada şimdi kalemimi yoltum, incelttim. Böyle mimarların beğeneceği hale getirdim. Küt gülüle. Hedefince uğraştım. Efendim, senin üstünü sildim. Biraz leke vardı. Şırk tutusun üstünü. İnsan da Müslümanda. Bir dürüstlük duygusu olması lazım, bir de güzellik duygusu olması lazım. Estetik diyorlar, batıcılar. Estetik duygusu, güzellik duygusu. Yani bir şeyi güzel yapmak arzusu. Bunu dinimiz de bize emrediyor. Ben de bunu vurguluyorum. Bizim camiamıda yaptığım konuşmalarda bunu şiddetle vurguluyorum. Ama yaptığınız işi sadece yapmış olmayı aynı zamanda güzel bir şekilde yapmaya çalışın. Bakın sabahleyin, namazdan sonra oturduk çorba içmeler önce ve camide de vardı bir ısıtma cihazı. Elektrikli bir ısıtma cihazı bu. Fişe zaman cereyandan teller ısınıyor ve çevreyi ısıtıyor. Hava soğuk olduğu için bunu kullanıyoruz ama bunun üzerine bir şey eklemiş adam, bir güzellik görülmüş onun üstüne, elektrikli olduğu halde bir görünüm vermiş, sanki odunlar var, sanki odunlardan buram buram alevler, efendim böyle dumanlar çıkıyormuş gibi, alevler böyle oynaşıyormuş gibi bir görüntü vermiş. Bunu vermek için de arka tarafa ısınınca dönen bir çarp koymuş. Efendim bir ışık koymuş. O ışık bir ekrana aksediyor. Ve güzel bir şey. Baktığınız zaman hoşunuza da biliyor. Hoş bir manzara. Yani sadece ışıkı tutmayı düşünmemiş, bir de görünümünün hoş olmasını düşünmüş. Bu yasak bir şey. Yani hatta teşvik edilen bir şey. Hatta ben Avustralya'da arkadaşlarıma söylemiştim. Burada da sizin durumunuz Aynı size de söylüyorum. Allah rızası için, Allah için, Nefis için değil, kibir için değil, ucuk için değil. Allah için, Allah rızası için giyiminize bütçeninden bir pay ayırın ve biraz güzel giyinin, biraz süslenin. Erkeğin güzelliği tıraştan, kadının güzelliği ilaçtan derler. Bizim Anadolu'da böyle şey sözü oluyor. Yani ilaç sürmek makbul değil de, yani böyle şeyler. Tabii olarak. Efendim, çirkinlikleri izale etmek sünnet. Mesela Peygamber Efendimiz, benim yanıma saksıları dişlerle ağzınız koparak gelmeyin diyor. Çirkin kokunun izalesini istiyor, dişteki sarılığın giderilmesini istiyor. Düşünün, yemek yiyecek kaderi yok, yemek yiyecek imkanları yok. Bu kadar, bu kadar mübarekler. Ama dişlerini fırçalamak için. Dal kullanmışlar. Misrah dediğimiz haviattan alınma bir şey kullanmışlar ve dişleri inci gibi. Ve Efendimiz de şu ağzınız Ağzımız diyor zikir ve Kur'an okuma aletidir. Orada melekler vardır. Ağzınız temiz olsun melekler melekler rahatsız olmasın diyor. Yani ağzın güzelliğine 1400 yıl önceleri bilimiz çok büyük önemle eğilmiş. Küçük gibi görünebilir. Küçük değil. Ben bir yazık, konuşmamda, dergide de yazdım. İslam şekle de önem verir dedim. Yani mühim olan kalp temizliği diye, diye şekli adam hakkında ihmal ettik, iftik kattık, yerineye döndürdük. İslam şekle de önem verir. Nereden biliyoruz? Misafirler. Tras olmaktan, tırnak kesmekten. Nereden biliyoruz? Tafların düzenmesinden. Peygamber Efendimiz namaza durmadan önce. Dönerdi geriye, insanların kimisinin yakasından öne çekerdi, kimisinin göğsünden geriye giderdi, safın muntazam olmasını sağlardı. Ne olacak yani? Muntazam olsa ne olacak, muntazam ne olacak? Demezdi. Ve buyururdu ki, efendim, Tavvû sultû fekû, saflarınızı düzenleyiniz. Çünkü safın düzenlenmesi namazın güzel kılınmasının bir parçasıdır. Neden böyle şekle önemlidir? Niye ben de şekle önem verilmesini istiyorum? Şeklin öze doğru bir etkisi vardır. Şekil öze doğru insanı etkiler. Yani içe doğru. Dış görünüm iç gönlüme doğru tesir eder. Ve bir dakikada şeklen, yapa yapa insan içini de düzel, düzeltir. Etkileşim vardır. İçin güzelliği dışa vurur. Dışın güzelliği de geriye doğru içi güzelleştirir öyle bir etkisi var. Ve insanın onun için tırnağını kesmesi lazım, sakalı da düzeltmesi lazım, saçını da düzeltmesi lazım, aynası olması lazım, misvāı olması lazım, tarağı olması lazım, benim var. İşte taramı gösterir. Efendim. Vesaire. Şekilde de önem veriyoruz. Ben arkadaşlara diyorum ki Allah rızası için bütçenizden bir fasıl ayırın. Güzelleştirme faslı diye. Bir ayakkabınız çamurlu olmaz. Lütfen giyiminiz güzel olsun. Ben askerlikte kendim yüz numaraya giderdim. Postallarımı gıcır gıcır yıkardım üstünü. Pırıl Çünkü eğitim alanında çamura yatardık, kalkardık askerlikte yat dedi mi? Öyle bir çamur demek yok. Su birikintisi bir oldu, yatacaksın. Yere yat. Çup. Çamur olsun, öfendi, sel olsun, fark etme. Yat değil mi yatın? Şu başın basar. Hostaların silinip, hepsini biciğim biciğim sen. Antaları geceleyim. Üstüne uygun olarak koyarsanız pantolon, pantolonun şey üstüne sandalyen üstüne sabahleyim ipili gibi olur. Buruşuk atarsın, sabahleyim boşelden çıkmış gibi çamaşır gibi buruşuk giyersin. Şimdi biz insanlar, insan olarak ne Beğenilmek duygusuna sahip olduğumuzda, dışımızı süsleriz. Dışımızı süslüyoruz. Herkes süslüyor. Süsleme bir sanayi olmuştur. Kadınların süslemesine harcadıkları paralar çok büyük boyutlarda. Çalışır bir kadın. Çalıştığı, aldığı maaşın çalıştıktan sonra aldığı maaşın büyük bir kısmını kozmatik sanayi, kendisini güzelleştirme sanayiyle harcayar. Büyük bir sanayi. Öyle güzel kokular sürer ki geçtiği sokaktan yarım saat süresi geçseniz kokladığınız zaman gene kokuyu duyarsınız. Paris'ten geçeriz kokuları. Çok güzel kokular. Çok pahalı kokular. Şimdi dışımızı süsleyip de kalbimizin kirlerini arıtmazsak olmaz. Çünkü Allah insanın dış süslüne büyük önem vermiyor. Kalbinin temiz olmasına, içinin temiz olmasına büyük önem veriyor. Onun için insanın içinin, kalbinin, kafasının, içinin, düşüncelerinin, niyetlerinin anlaşılabilecek kelimelerle açayım yani işin neyi kastediyoruz? Arzularının fikirlerinin nasıl olması lazım? Güzel olması lazım. Sanki dışarıya faş edilse, açıklansa, duyursa, kabul mümkün olsa bu dışarıdan görünüyormuş gibi. Onları da güzelleştirmeye çalışması lazım. Ve bizim yolumuz yani Müslümanlığın Atavuk iline değer veren yolu, bizim seçtiğimiz yol, takva yolu. Fetva yolu değil, takva yolu. Buna çok önemli. İranlı şairin birisi diyor ki keşke her güne içkinin içildiği zaman insana sarhoşluk verdiği gibi insana keşke sarhoşluk versiydi her güne. Yalan söylüyor ki insan sarhoş olsaydı, efendim hırsızlık yapınca sarhoş olsaydı efendim her günah. O zaman kimin ayık, kimin ay yaşı olduğunu anlardık diyor. Ama içki günahı sarhoşluk veriyor da yalan günahı sarhoşluk vermiyor. Daha başka günahlar dışa aksetmiyor yani. Aldatma ile haram yemek, Efendim çeşit çeşit başka günahlar vesaire. Onlar şey yapmıyor. Yani bir günah insana e, işlerinden günah dışa vurmayabiliyor. Ve adamlar da insanlar da günahlarını saklamaya özen gösteriyor. İnsan kabahatini saklaması için. Aman birisi görüp de beni ayıplamasın. Ayıplanmaktan korkar. Fakat Allah insanın dış görünümüne çok büyük önem vermiyor. Asıl içinin temiz olmasına önem veriyor. Çünkü bütün hayatımızı, hareketlerimizi içimizden doğan arzularla yönlendiriyor. Yani bir yere gitmek, gitmemek, bir işi yapmak, yapmamak, efendim, kızmak, kızmamak, efendim, her şey içimizden doğan arzularla oluyor. Bir şeyleri arzu ediyoruz, arzu edersek yapıyoruz, arzu etmezsek kimde bize yaptıramıyor. Baskı yapıyor vesaire filan biz gene yanlış itiyoruz, vazgeçiyoruz. Demek ki insanın içi kötü oldu mu, içi kötü oldu mu, dışındaki bütün e, onun dışı aksetmesi şeklindeki olaylar, tavırlar, huylar, konuşmalar, davranışlar hepsi kötü olduğundan ilk önce onun güzel olması gerekiyor. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan, bir adam diyor. Tabi adamdan maksat kişi demek burada. Rajin, erkek adam demek aslında ama burada erkekler böyle olur da kadınlar böyle olmaz manasında değil. İnsanoğlu demek. Her kişi demek. Kadın da olsa erkek de olsa her kişinin efendim kalbiyle yani gönlüyle dili eşit olacak. Diliyle efendim gönlü eşit oluyor. Diyor. Yani gönülden çıkan şeyler ağızda söylenecek, dil, dil olarak, söz olarak çıkacak. Söz olarak söylenmiş şeyler de efendim gönlüne uygun olacak. Aklından başka şey geçirip gönlünde başka şey düşünürse karşı tarafı ayartmak, kandırmak için diliyle başka şey söylemeyecek. Yalan dolan aldatmaca olmayacak yani. Ve sözü işine aykırı olmayacak. Adam müttaki insan gibi laflar söylüyor ama hareketleri müttefiane değil. Ahlaklı değil. Buna buna dikkat etmiyor. Yani Müslümanların çoğu bu noktaya dikkat etmiyor. Halbuki en önemli nokta bu. Çünkü Allah insanın gönlüne bakıyor. Gönlü iyi değilse dış şeklinin iyi olmasından efendim sıfırlıyor o. Yani temelsiz olduğu için. Yani bir insan kötü niyetle iyi bir iş yapsa sonuç ne olur hocam? Ondan da bir not alır mı? Hayır. Niyet kötü olunca, ameller niyetlere göre olduğundan, yapılan iş iyi bile olsa, kötü maksatla yapılan iyi işe Allah bir iyi iş, sevabı vermez. ameller niyetlere göre. Çok meşhur bir kaide bu. En önemli kaidelerden birisi dinimizin. Peygamber Efendimiz herkesin anlayacağı misali veriyor. Bir insan hicret etmişse benim şu Medine-i Allah için, benim rızam için ben gelin dedim diye hicret etmişse, bunun mükafatını alır diyor. Ama dünyalık bir sebeple hicret etmişse, yani menfaat için, veya Mekke'den tanıdığı ama Medine'ye hicret etmiş bir kadınla evleneceğim diye, gönül bağları dolayısıyla bir kadın için hicret etmişse diyor, efendim, ila dünya yusibuha evimre etin, يَنْكِهُهَا ve اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ O zaman o ondan sevap almadı. Halbuki Mekke'yi bıraktı, Medine'ye geldi, zahmet çekti, masraf etti. Öteki Allah özelliği için hicret edenlerin yaptığı her şeyi yaptı ama sevap almadı. Yani temel olmadığı için, niyet bozuk olduğu için. Onun için bizim yani bütün Müslümanlar özellikle de biz bu işin önemini bilen bizlerin tasavvufun İslami ilimlerin en önemlisi olduğunu bilen insanların bu iş için güzelliğine çok dikkat etmesi. Lazım. Kendi kendimizi kollamalıyız, kendi içimize bakmalıyız, içimizi seyretmeliyiz, içimizin ekranına daima efendim dikkat etmeliyiz. Araba süren insanın önünü seyrettiği gibi, dikiz aynasından arkasını seyrettiği gibi, ortadaki aynadan efendim arkayı daima göz önünde bulundurduğu gibi. Daima içimizi sorgulamalıyız. Çünkü içimizdeki niyetimiz bazen bizim bile anlayamayacağımız kadar efendim gizli ve kötü olabilir. Biz iyi sanırım ama aslında işimiz iyi değildir. Misal evli Allah'tan birisi namazın müdavimi, ibadetleri muntazam yapan, alim fazıl bir kimse. Her gün namazı imamın arkasında kılarmış. Her beş vakit namaz da evvelce gelirmiş. Namazın arkasındaki yeri kaparmış. Camiye eten gelmek sevap, ön tapta olmak sevap, imamın arkasına yakın yer, uzak yerden daha sevap vs. Bunları bildiği için en arkada kılarmış Güzel, tamam. Biz de öyle. Yani mesela bir camiye girdiğimiz zaman bakıyoruz. Boşluk varsa ön tapta gidiyoruz. Niye asya oturmıyoruz? Çünkü ön tapta sevabı fazla Kimseyi yormadan öne doğru gidersek.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 Efendim, bir gün geç kalmış. Ben şimdi mesela atlet alırken, bazen müşkünat oluyor, uzun sürüyor atlet Geç kalmış, ezan okunmuş. Yani ezandan sonra gitmiş, tabii ön saflar dolduğu için. Bu da en arka, en arkalarda kalmış, namazı kılmış ama bir utanmış, öyle bir utanmış ki, ya demiş böyle, en, en arka saflarla namazı tutayım. Ya birisi beni görürsün şimdi böyle diye. Görülmekten utanmış. Ya en arka, en arka çok Çocuğun sapında kaldı. Hay Allah ya böyle. En öte kılarken falan diye. Üzülmüş ve utanmış. Hani kimse görmesin beni. Hemen çöp kılıyım filan gibi bir duygu. Sonradan o duyguyu yakalamış. O duygu dikkatini çekmiş demiş. Ki ben demiş insanlardan korkuyorum. Neden korkuyorum? İnsanlar beni arka safta görür dedi. Ha, bunun Müslümanlığı tam değil. Baksana en arka safa düşmüş. El e, salih insanlar, abid, zahid insanlar önlerde kılarken bu arkalara düşmüş. Bilen diye ayıplayacaklar. Ah, demek ki ben insanların beğenmesini düşünüyormuşum. Demek ki benim ön safta bulunmaktan maksadım biraz buymuş. İnsanlar tarafından beğenilmekmiş ha diye bilmem kaç yıllık namazını ödemeye kalmış. Ebu Yezid. Bayezid'i istemi yani. Ebu Yezid'i de Bayezid Ebu Yezid demek. Ebu Yezid de Be Be Besistanî, Hazretleri hac etmiş. Bilmem 30 küsur yıl hac yapmış peş peşe. O devirlerde hac etmek şimdiki gibi değil. Çok zor. Çok zor. 30 yıl da böyle yaya hac etmiş annem. Yaya hac etmenin sevabı da çok yüksek. Arafat da aklına gelmiş, çok hoşuma gidiyor. Şahane bir kısa. İçinden, i̇çinden gelmiş bir fikir aklına. Eh beyazlık yani. Kendi kendisine. Ne mutlu sana ya. Sen 30 kütür yıl bu mübarek Müşkülat demedin, zahmet demedin, yorgunluk demedin, masraf demedin. Her sene geldi, bir de yaya hac ettin. Ya, yaya hac ettiği zaman insan bir adımına 700 Mekke hasenesi veriliyor. Mekke hasenesi başka yerlerin hasenesinden 100 bin fazla. 100 bin çarpı 700 70 milyar. Bir adımına 70 milyar hasene 70 milyar hasene, 70 milyar hasene. Böyle sevapta ne mutlu Her günde Kur'an-ı Kerim'i e hatmedermiş. Günde bir hatim çıkartılmış. Bayağı seversen. Büyük insanlar neden büyük oluyor anlayalım 30 yani. küsür yıl yerine hac etmiş. Her günde bir hatim çıkartılmış. Biz bir yılda çıkartamıyoruz. Bazıları ömründe çıkartamıyor Çünkü hem küm tek tük okuyor şeyi. O günde bir hadim, e, Peygamber Efendimiz buyurmamış mı, her hatimi indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur vs. Sonra makbul bir haç yaptı mı onun mükafatı cennetten başka bir şey değil diye buyurmamış mı? E, Bayezid ne mutlu sana, e, 30 küsur sene hac etmişsin hem de her gün hatim indirmişsin, ne mutlu sana demiş, içinden bir ses. Şey. Siz ne yaparsınız? Sizin aklınıza böyle bir fikir gelse, ben kendi kendime soruyorum böyle şimdi, kendimi onların yerine koyuyorum. Değilim. O kadar. Bu demiş ki, vay be, ben amelimi beğeniyorum. Amelime mağrur oluyorum. Amelimi, icraatımı, ibadetimi bir şey sanıyorum ben ya. Vay, bu makbul bir şey değil. İnsanın ameline güvenmesi makbul mu ki? Hadi şefkat. Çünkü ya kabul, ya kabul değil. Peygamber Efemiz buyurmamış mı bir insan cennete? Neyle girtin? Allah'ın rızasıyla girecek. Hiçbir kimse ameliyle cennete girmeyecek diyor. Peygamber Sen de mi yaratsın ama Ben de diyor. Ancak Allah'ın rızasıyla girecek yani. yani bu ne demek muhterem kardeşlerim? Açıklayalım. Eksik kaldı mı? Sonra şey oluyor. Yanlış, yanlış anlamalar oluyor. Yani amelimizin fiyatını, kıymetini toplarsak cennete Satın alman yetmez. Arz Cennet pahalı Yani bunca yıl burada kaldığımız kaç tanenizin evi var? Burada bile bir ev almaz, zorluğu çekiyoruz. Cennette, cennete en son giren insanın, en sonuncu cennetin e, yeri yurdu ne kadar? Bu semavat ve bu arz kadar. En sonuncunun. Birincinin değil. En sonuncunun cennetteki yeri bu sema var. Biri sema ve aşk kadar. Yani yedi katı sema ne demek? Velakad zeyyenne sema et dünya bi mesabiha. Birinci semada yıldızlar var. Ondan sonra yıldızsız alt kat daha sema var demek. Yıldızların olmadığı fezanın öte taraflarında altı sema daha var. Çünkü velakad zeyyenne sema et dünya bi mesabiha. En yakın semayı yıldızlarla donatık yürüyorlar et dünya, en yakın semaden. En sonuncu insana bu dünya kadar değil, Newcastle kadar değil, efendim, şu bina kadar değil, efendim İngiltere, büyük, büyük Britanya kadar değil, efendim yedi kat sema ve yer yüzü kadar mülk verir. E, bu satın alma hiçbir şeyle efendim güç getiremeyiniz. Zaten bize verilen şeyler de Allah vermiyor mu? Sırhati Allah vermiyor mu? Aklı Allah vermiyor mu? Deli olsak, ibadetler sıfırlandı. Aklı Allah veriyor. Peşli olsak, o ibadetleri yapamayacağız. Hacdık gidemeyeceğiz vesaire vesaire. Yani anladık mı? Cenneti hiç kimsenin ameliyle alamayacağını. O halde insanın ameline mağrur olmaması lazım. Çekil orada Aç bana yolu. E ne oluyor? Hayır Allah, Hoca, ben şöyle yaptım, böyle ettim vesaire vesaire sen benim hüsbemi, mertebemi, efendim, şanımı, şerefimi efendim, biliyor musun? Yol ver. Yol ver ki ben geçeyim, yollar benim, evet. kibir, bende ameline mağrur yapar. Şimdi, ameline mağrur olmamak gerektiğini bildiği için Bayezid İslam'ın bakmış ki amelinin içi seviyor. Şu seni hac etmiş, bu kadar her gün hatim indirmiş, eh artık yaşadım ya Eba yezir. Yaşadın ey, ey, ey efendim ne mutlu sana, artık sana karada ölüm yok, sen mutlaka cennetlik olursun, filan gibi bir laf. Anlamış ki bu nefisten veya şeytandan geliyor bu duygu. Bu güzel bir duygu değil, rahmanı bir duygu değil. Ondan sonra hemen o anda ne yapmış? Ben hayret ettim Bu, İrmenkare'yi. Arafat'ta hacılar var. Hacca devam ediyorlar yani, Arabat'ta bu duygu kafasına gelince ne yapmış? Demiş ki, ey cemaat! Herkes, zaten gözleri ondadır herhalde mübarek bir insan diye. Ey cemaat demiş, 30 küsür sene hac ettim. Her gün hatmettim, bunların sevabını satıyorum demiş. Herkes bir yüzüne bakışmış. Bir de onun yüzüne bakmışlar. sıcak boğulurdu başına falan diye düşünmüşlerdir belki. Demiş, satıyorum. Yine herkes duraklamış. Yok mu alan? Oradan bir börekçi, çörekçi. Ben alırım hocam demiş. Ne kadar? Ne fiyat istiyorsun? Şaka yaptığını düşünmüş. Ne fiyat istiyorsun? Üç çöreğe alırım demiş. Al hocam. Üç çörek. Yani hocaya çörek vermek. Hoş bir şey. Ayrım, derler, al hocam üç çörek. Tamam. Sevapları tanırlar. Memnunum. Tamam. Alışveriş tamam. Üç tane çöreğe bütün ibadetleri, sevabını satmamış Orada bir zayıf köpek varmış. Efendim, de bir tane atmış köpeğe. Zaten hayvan aç, hop yutmuş onu. İçi peynirli bir de kıymalı mı demeyiz Bir tanesini daha atmış, hop onda yutmuş. Bir tanesini daha atmış, onda yutmuş. Tamam. Malları sattı, semenini, gelirini de köpeğe yedirdi. Ne oldu şimdi? Sıfır. Şey yok. Dönmüş içine. Ey zalim nefsim demiş. Endikten. Evet, evet. Ey zalim nefsim. Söyle bakalım. Şimdi demiş. Allah'ın rahmetinden başka dayanacağın bir şey kaldı mı? Ne amel kaldı demiş. İşte iflas. Sıfırsın. Hadi bakalım şimdi. Allah'ın rahmetinden başka bir dayanacağın kaldı mı? Mübareklerin muhteşemliğine bakın Ve davranışlarına bakın. Ve düşüncelerine bakın. İçlerini işlerine ve işlerinden gelen seslere göre davranışlarına bakar. Hadisleri, anlayışlarına, ayetlere, uyuşlarına bakar. Yani Biz Müslümancılık oynuyoruz. Küçük çocukların bebekle, bilmem şeyle, tahtayla, logoyla, şeyle, ev yapıp evçilik oynadığı gibi biz Müslümancılık oynuyoruz. Kalbi, diliyle bir olacak icraatı sözüne uyacak. Dışının süsü gibi içi de temiz olacak, Kalbi temiz olacak. İnsan odur ki ayine veş kalbi saftolar. İnsan olduk nasıldır? Ayna gibi kalbi tertemiz olur. Pırıl pırıl ayna gibi. Sinerde neyler? Adem isen, yine ileri. Farkı söylüyor. Sen Adem olduysan Kalbinde kaplan kini ne arıyor? Diyor. İnsansa kaplan kini içinde ne arıyor? Kinimiz yok mudur? Vardır. Kibirimiz yok mudur? Allah kurtar. Vardır. Kötü huylarımız yok mudur? Vardır. Hanıma sor, Söylesin. Komşuya sor, Söylesin. Arkadaşına sor, Söylesin. Hiç kimse söylemez Çünkü söylendiği zaman darılacağını bilir, sen gittiğin zaman oraya tek koy arkandan neler konuştuklarını bilme. Sen bir gittikten sonra arkandan neler dediklerini bil. Çok kötü olaylarız var. Allah insanın gönlünden özer ediyor. Gönül çalabın tahtı. Yani insanın gönlü Cenabı Mevla'nın neydi? Tahtıdır. Yani Gönül'e yerleşiyor Allah. Gönül tahtına kuruluyor. Gönül, Çalab'ın tahtı. Çalab, Gönül'e baktı. Baktı demiyor, baktı diyor. Yok, yerine yok dedikleri gibi, yoksun dedikleri gibi, efendim o devrin şeyleri. Gönül, Çalab'ın tahtı, Çalab, Gönül'e baktı. İki cihan betbahtı kim gönül yitirse. Gönül yitirse iki cihanda mahvolur. Yani bu sözü söylemek durumunda olan insanlar nasıl insanlarmış? Gönlün önemini bilen, gönlü kırmamaya dikkat eden, gönlü süslemeye dikkat eden insanlarmış. Çok hoşuma giden bir başka beyit var. Niyazi Mısri'den. O neydi? Efendim Yok belki başka bir şey var. Dur bakalım bir hatırlayayım. Efendim kalbini her çeşit dillerden, patlarla temizle ki padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Yani buraya padişah diyecek, Cenab-ı Mevla tecelli edecek, e, gönül pis olur da gelmez, pis yere gelmez. Nasıl başardın hatırlayamadım heyecandan. Efendim, sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak. Ağyar, yabancılar. Yabancıları, pislikleri, kirlileri, kötü huyları, kötü halleri, kötü düşünceleri gönlünden sür çıkar. Temizle. Dezenfekte et, tırnağı yıkar, şaşaşar, çökür. Sür çıkar ağyarı dilden, Ta tecelli eder hak padişah konmaz saraya hane mağmur olmasa. Duvara yazılacak. Çok güzel. Kalbi temizler. Çünkü Allah tecelli etmez pis olursa. Temiz olursa tecelli ederdi. Mübarek adamlar. dev insanlar bunlar. Bunları düşünmüşler. Bizim düşünmediğimiz şeyler. Biz maaşı düşünürüz. Bütçeyi düşünürüz. Ay sonunda yetiştirmeyi düşünürüz. Gelirin daha çok artmasını düşünürüz. Menfaatimizi düşünürüz. dış süsümüzü düşünürüz. Evi düşünürüz. Otomobilin markasını düşünürüz. Efendim modelinin daha yeni olmasını düşünürüz. Herkes ne düşündüğüne baksın. Hanımlar yüzük düşünür. Bilezik düşünür. Gerdanlık düşünür. Küpe düşünür. Yakut düşünür. Efendim elmas düşünür. Altın düşünür. Platin düşünür. Herkes bir şey düşünüyor ama yani güzel şeyler düşünmemiz lazım. Hazreti ve Muhtelam Kardeşler. Bir de ölçü komşumuz. Komşu benden eminse ben iyi müminim. Komşu benden güvensizlik duygusu içindeyse benden bir kusur var. Komşu bana etmiyor. Komşuyla iyi geçinememişim. Komşuya itimat teslim edememişim. <gülüyor> Aslam bu işte. Bunu sağlamak çalışıyor. Hasan. Yani insanın kalbini temizlemeye çalışıyor insanın gönlündeki azyarı sürüp çıkarmaya çalışıyor. Pis şeyleri, yabancı şeyleri padişahın temizliği etmesine, gelip de konmasına, otav kurmasına mani olan şeyleri çıkartmaya çalışıyor tasavvuf. Yani tasavvuf, kalbi temizlenmesi. Eskiye-i kalp, tasfiye-i tehsibi ahlak. Ne demek? Kalbi temizlemek, ahlakın üzerinde içirmek, içi, safileştirmek ne demek? buna itiraz ediyor. Buna itiraz edilir mi ya? Deli misin, divane misin? Haftamı oynattın. Başına güneş mi vurdu? Saksımı düştü. Buna itiraz mi? İçini temizleyeceksin. Allah sevecek. Allah insanın gönlüne bakıyor. İkinci hadis yer. 3 hadis okuyacağız. Herhalde bir saat oldu ama yok. 35 dakika. İnne er recle yesumu ve yusalli ve yahcu ve ya'temir fe iza kana yawmul kıyameti u'tiya bi kadri aslhi Adam oruç tutar. Namaz kılar. Hacca gider. Ömre yapar. Bunlar hep ibadet, sevaplı şeyler. Sevaplı olduğunu bil biliyoruz, bildiriliyor. Dinimizin kaynaklarında, ayetlerle, hadislerde. Kişi, adam oruç tutar, namaz kılar, hacca gider, ömre yapar. Ama kıyamet günü olduğu zaman bu amellerinin sevabı hangi ölçüde verilir? Ve iza kane yevmul kıyamet, u'tiye bi kadir-i Aklı, şuuru nispetinde bu amellerin mükafatı veriyor. Duygularının, kafirliği ve derinliği nispetindedir demek yani. Namaz mı diyoruz? Abdest sıkışır. Şu namazı da çıkartayım da, benden abdest almak zor geliyor da, şu namaz da çıksın. Hemen diksene, hoca namazı selam verse de ben yüz numarayı biçsem. Bu duygunun baskısı altında namaz olmaz. Ya tren kaçacak olur, üniversiteden çar çabuk şu namazı kılsam gülse, şeytan azere istiyor. Yani el acele binel şeytan. Namazın içinde çeşitli şeyleri aklına getirdi. Ben de şimdi namaz kılarsan neler düşünün? Kendi kendime arayıp sorun. Şu öyle mi? Namazın içinde şeytan bir sürü cazip fikri insan önüne sergiliyor. Bunu düşün, bunu düşün, bunu istemezsen şunu düşün, bunu beğenmezsen bunu al. Çeşit çeşit duyguları, insanların hepsi. Halbuki Cenab-ı Mevla'nın yuvanına durmuşuz, huzurla girmişiz. allah Ekber, Cenab-ı huzurundayız. O bize bakıyor. E, kulum hoş geldin benim huzuruma. Söyle bakalım. Benim aklım sarı öküzde, deli danada. Efendim, vesaire, de şurada burada olursa, e, sen buraya niye geldin? Aklın arkadaysa arkaya Mısır'da bir imam, arkaya döndü, yaşlı bir imam, ne bile arif, kurt, arkaya döndü, parça döndü, sen dedi ki çaftarı muntazam lazım, çünkü çaftarın muntazam olması namazın tamamlığından da mükemmelliğinden bir parça döndü dedi. bir tamam, çok duydu şey, şey, bir ikaz yani, e, çok etkilemiyor cevaatı bir gibi şeyler, biraz etkiliyor. Arkesinden bir hafta sonra Bir var. Gerçekten. Gönlünüzü kabeye döndüğünüz gibi gönlünüzü de Allah'a döndürün. Gönlünüzü bir diken namazı. İkaz etmiş. Gönlünüzü kabeye dönüyorsunuz. Gönlünüzü de Allah'a döndürür. Namaz böyle kılınırsa o namazdan faide gelir. reis gelir. Elbiyalık olur, olur. Öyle. öyle olmadığı zamanda namaz tesir etmez bir şey. İnnes salate tenha سَلَاتَ تَنْهَا عَلِ الْفَاحْشَاءِ Namaz hiç şüphe yok ki fuhşiyattan, münkerattan insana nehyeder. Yaptırmaz. E yaptırıyor. Namazdan çıkıyor, bir sürü fuhşiyat ve münkerat. Devam ediyor, hemen camiden çıkar çıkmaz. Yani, demek ki namazı namaz değil. Diyor. Diyorlar ki arkadaşlar, Bayıtmak için iğne yapıyoruz ameliyathanede hastaya. Bir bir tane iğne kahve gelmiyor, iki tane kahve gelmiyor, üç tane kahve gelmiyor. Çünkü diyor, etkili maddeyle az koymuşlar diyor. Halbuki bir tanesinde bayılması lazım. Yani etkili madde, pahalı olduğundan koymuyorlar. Söylüyorlar, yarım koyuyorlar, eksik koyuyorlar falan diyor yani. E demek ki namaz de namaz değil ki etki etmiyor. Öbür tarafa tesir etmiyor. Demek ki kıyamet gününde bu işlerin mükafatının niye göre verildiğini anlayacağız. Aklımızın bize göre. Namazda ne kadar aslettin, ne duygulara düştün. Nasıl dar daraldın? Mesela Hatemi Esam Mesela Hatemi Esam Hazretleri Namaz kılarken daha kalmış. Çok önemli. Atemi esen çok büyük bir izahı muhterem. Allah şefa adına erkezi cennetle buluşturduk. Çok muhteşem bir zar. Çok muhteşem bir zar. Namaza giderken abdestini çok güzel almaya dikkat ederdi. Çünkü abdest bozuk olursa namaza tesir ederdi. Namazın tevkisi kaçar, tevkisi kaçar. Abdest güzel olur. Hatta abdest bozmadan dikkatli olacak insan, çünkü vücudun, hadesler, necasetler, tahareti namazın farzlarındandır. Antalonunda, dolunda, üstünde, başında, pislik olunca tesir ediyorlar. Yani. Abdest bozmaya dikkat edecek, abdest ammada dikkat edecek. Sonra şey verilmiş, duygu verilmiş. Sonra bir namazında, Hazreti arkamda bekliyor dermiş. Yani cellat diyelim biz Azrail'i anlamayız da, cellat kafamı kesecek, son namaz diyelim ya. Yani. Azrail'in arkada beslediğini düşünüyoruz. Ayarın altında sırat köprüsü olduğunu düşünüyoruz. Sağ yanında cennet, sol yanında cehennem olduğunu düşünüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın huzuruna girdiğini düşünüyoruz. Vesel. İnsan Allah'a zaman Cenab-ı Mevla'nın huzuruna giriyor. İki tarafta hurik kızları sıralı olur yani merası tamam iki tarafta tarafa kuyruksuzlar sıralanmıştı. E, i̇nsan onu affederse, Cenab-ı Mevlân'ın huzurunda olduğunu idrak ederse o şuur ile namaz kılarsa Allahu ekber derken Allah'ın sonsuz derecede büyük olduğunu düşünürse elhamdülillah derken Allah'ın kendisine verdiği sonsuz nimetleri düşünürse subhanallah derken Allah'ın her türlü noktadan münezzeh olduğunu düşünürse efendim okuduğu ayetlerin anlamını anlarsa, çektiği zikirlerin anlamını anlarsa o namaz insanı evliya alayar, kötülüklerden alıkoyar ve yakınlaştırır. Bir namaz iki şey vardır. İki şey olur bir namazda. Ya kulu Allah'a yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Bir namaz ki kulu Allah'a yaklaştırmıyor ne yapar? Allah'tan uzaklaştırır muhterem kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde bu. Peygamber Efendimiz böyle Durması yok. Allah'a yaklaştırmıyor diye yerinde durmak yok. Bir namaz ki insanı Allah'a yaklaştırmıyor, Allah'tan uzaklaştırır. Bu da güzel. Bunun da nazar dikkati alalım her işimize. Bunun tamamlayıcısı bir başka hadisi şerif innen racile leyan yantaliku il el mescid yusal değil ve salatı la tağdilu inda Allah jannah bağudh. Ve inna al-rjulu, liyatin meside feyusalli. Ve salatı hu tağdilu ahud. İda kane ahsen huma ve Allah, yok ama ve kif Sâle evra'ahuma amma hâlimillah ve ahrasahuma alâ etvâbil hayd ve imkâne dûnehumâ fîl amelî ve s-tetavvâk. Bu hadis-i şerif konumuzu çeşitli yönlerini daha güzel açıklayacak bir şerif. Kişi adam diyor yani, racûl adam ama erkek kadın neyse, erkek de gider, mescide kadın da gider. Peygamber Efendimiz'in zamanında da gidiyoruz Ben İskender Kuşa'da kadın kısmı yapınca bazıları mırın ettiler. Beni tenkit ettiler. Hocamızın zamanında yoktu kadımız. Yani hocamızın hocamız ayrıca kadınlara ayrı vaaz verildi. Ben kadınlara ayrı yer sağlıyorum. Kadınlar akdest almayı yeri yoktu eskiden. Hocamızın evinin kapısını çalarlardı. Akdest almak, bir şey, bir bilmem ne. Kadınları afet alma yeri ve bazı dinleme yeri. Efendim. Çünkü Peygamber Efendimizin mescidine kadından gelir ve Peygamber Efendimizin namaz kılarlar. Ölçü orası. Ben sigarayı tenkit ettim, yazı yazdım dergide, bana bir sürü mektup geldi. Ama evli Allah'tan falanca sigara içmiş, falanca içmiş. Ben Evliya Allah'a söylemek durumunda değilim. Allah'ın makamlarına Azzeyir'i makamlarla âlâ eylesin, bir şef olsun. Ama Peygamber Efendimiz'in sünnetine ait. İçilmemesi. Hatta alimlere göre haram. İsraf olduğu için haram. Sağlığa zararlı olduğu için haram. Dört mezhebin kadısı haram olduğuna dair ilk zamanlarda fetva vermiş. Şimdi bu bazı teklilerde sigara ikram ediyor. Hoş geldiniz kardeşim. Koca kaselerin içinde çeşit çeşit sigaralar, buyurun kardeşim. Olmaz mı? Olmaz böyle şey. Kırslılarımız var. Ölçü neresidir? Ölçü Evliya-Ollah değildir. Dinimizin, kutluğumuzun kaynakları içinde yoktur böyle şey. Ölçü Peygamber Şünnet ise neyester. Ayettir, hadistir, fıkhi icma hükmü efendim vesaire. Ama öyle falanca yaptı diye örkü yoktur. Sahabe bir ölçüdür. çünkü Peygamber Efendimizden iyi eğitim almışlardır. sahabe i kıramın icraatı sünneti bize nasıl uygulandığını gösteren icraat olduğu için iyidir. Yoksa falanca adam şöyle yaptı diye bir haram şeyi helal diyemeyiz. Bir efendim mekruhunu göremeyiz şey yapmış. Ben ısrar ettim. Dedim ki hayır. Doğru diyorsun. İçilmemesi lazım. İçinizde içen varsa içmemeli. Hem zarar veriyor. Sigara yavaş yavaş öldürüyor. Sigara yavaş yavaş öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Kılcal damarları tıkıyor. Kılcal damarların tıkanması gözün iyi çalışmamasını. Efendim sinirlerin iyi çalışmamasını. Derinin iyi çalışmamasını vesaireyi vesaireyi sağlıyor. Sonunda efendim Sonunda beyin, beynin kılcal damarları çıkandığı için peşler vesaireye yol açıyor ve bunu içenler daha çok akciğer kanserine tutuluyorlar vesaire. O halde vücut emanetinde böyle bir dumanla tüskülenen hakkımız yok. Yasak. Haram demiş bazıları. E bazıları içiyor şimdi. İçmeyecek. Tutacak kendisi. Alışkanlık, kötü bir alışkanlık edinmiş, onu bırakacaklar. Hocam falanca şeyh efendi içmiş diye duyuyorum, filanca tehlikeli veriyorum. Hem senin sıhhatine aykırı, hem dinin esasına, özüne aykırı, hem de aslında tasavvufa aykırı. Çünkü tasavvuf, keyif ve zevkte muhalefet mesleğidir. nefse yüz vermemek <gülüyor> mesleğidir. Hadi oradan. Otur oturduğun yerde, haddini bil, küçül bakalım. Dedi, Ama tam keyif, nefis, ne diyorsa Marlboro'yu daha çok seviyorum. Palmo'yu bilmez. Palmo'yu bilmiyor musun? Doğru mu? Evet, hayır mı? Mmh. Filer. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Efendim, yani içmemesi lazım. İçmemesi lazım geliyorsa ben söylerim. Kardeş içmesin. İçmeye devam ediyorsa, içmeyecek iş abi. Ne yapalım? Yani, kendisi <gülüyor> <episodes Mih shall ultrasyor> bilir. Şimdi, adam mescide gider, diyor Peygamber Efendimiz. Vedavaz kılar. Seyyusen değil. Namazı kılar, mescitte, cemaatle. Olur. Namazı kılar ve salatuhu la ta'tifu indallah cenâha ba ulda. Kıldığı namazı Allah indirdi. Sinek kanadına bile denk olmaz. Sinek kanadı nedir? Çok değersizliği anlatan bir efendim tabirdir. Sineğin kadar bir kanadı kadar bile etmez. Sineğe bir değer veriyor muyuz? Parayla sinek alındığını, satıldığını duydunuz mu hiç? Hayır bir sprey ıslattık mı odada ne kadar sinek varsa hepsi öldürüyor. Polis gelip de bu kadar sineği niye öldürdün diyorlar mı? Vahkemeye çıkarttılar mı? Basit çalışma grubu takibatı alıyor mu? <gülüyor> Öğrenim yok. Emniyet genel Müdürlüğü efendim dış ülkelere böyle şey yapıyor mu? Şu kadar sinek öldürmüştü falanca adamı dertte istediğini yakalayın hemen gönderin, gönderin. diyor <gülüyor> <değil> mu? <mi? gülüyor> Çineğin kıymeti yok. Sineğin kanadı kadar kıymeti yok. Kıldığı namazın. Sineğin kanadı kadar kıymetiyor. Sineğin kimisi yağını hesap eder ama kanadı bir işe yaramadığı için kanadı kadar bile kıymetiyor. Sonra ve inne racüle ve yeti ile bir başka adam da vardır ki o da mescide gider o da namaz kılar ve salatuhu ta'de bin uhud namazı uhu'da kadar ona muadil olur. Uhud dağı, Peygamber Efendimizi e, ashabına bir şeyin büyüklüğünü göstermesi için sık sık ismini zikrettiği güzel bir dağdır. Cennetlik bir dağdır. daha Cennetlik, Cennetlik bir dağdır. Medine ovasında, Hurmalıkların arasında kocaman bir dağdır. Uzunlamasına sanıyorum, doğudan batıya doğru uzanıyor. Biraz güney doğudan kuzey batıya doğru. Şöyle kayıt tabak gibi. Biraz uzunca bir dağdır ama yakbaredir. Zaten ehad kelimesiyle ilgili Uhud. Tek silsile değil. Başka yerlere devam etmiyor. Arkası da ova. Hem tarafı ova. Bu tarafı da Medine. Mescid. Uhud ama büyük. Şöyle her yerden görünür. Efendimiz bir şeyin büyüklüğünü gözleriyle anlasınlar diye bu eğitim metodudur. Anlatım metodudur. Yani mesel ile anlatmak her anlar. Böyle e, Göze hitap eden, görsel bir eğitim. Uğurt kadar eder diyor. Yani çok eder demek. Birisinin sinek kanadı kadar etmiyor namazı, öteki bir Uğurt dağı kadar etmiyor. Bir de Uğurt dağının altınla dolu olduğu söyleniyor. İşletilmiyormuş ama işlettirmiyorlarmış, kazma vurdurmuyorlarmış. Altın madeni olduğu söyleniyor Uğur kasi onlar da kastediyor. Yani o kadar kıymetli demek olabilir belki. Peygamber Efendimize Allah Teala Hazretleri efendim Cebrail Aleyhisselam göndermiş. dilerken şu karşındaki dağları altın yapayım. Eyvesetür. Yani dağlar altın olursa zenginliği düşünün yani. Efendimiz istememiş. İstememiş. Yani. Biz istiyoruz. Bizde bir farklılık var yani. Eksiklik var. Yani istememiş, dünyaya meyletiyor. <gülüyor> İzâkâne ahsene hüvâ akla, Bu fark neredendir? Öteki ikinci şahıs akılca daha güzel ise onun namazı Uhud'da kadardır. Akılca daha güzel ise. Ahsene daha güzel, aklen, akılca. Eğer ikinci ak, ak, ak, akıl ne demek? Akletmek demek yani vastar. Şuur, anla, anlayış, eğer akletmesi daha güzelse Uhud'ları kadar. Akletmesi eksikse o zaman sinek kanadı bir kadar ekler. Akletme. Demek ki namazları, niyazları, ibadetleri, taatleri aklede eder. Yani algıdaya algıdaya, duya duya, yaşaya yaşaya yapmalıyız. Bunun en büyük manilerinden birisi nedir? Bu ibadetlerin her gün tekerrür etmesi dolayısıyla insanın alışması ve alıştığından dolayı kanıksamasıdır. Alışma bir beladır. Alışma belası, alışkanlık belası güzel bir şeyi bile insana efendim değersiz gibi gösterir, aldırmaz duruma getirir insanı. Alışkanlık belasından da kendimizi kurtarmalıyız. Her seferinde yeniden namaza aşık olmalıyız. Yeniden namazı zevkle kılmalıyız. Bu da mümkün olmayan bir şey değil. Peygamber Efendimiz diyor ki Kuvveti aynı Şimdi bu dünyada ben bir şeyleri sevmiyorum. Hiçbir şey kıymetiyor yok. Bu bir şey seviyorum. güzel koku, ailem, zevcası, tadılar. Ve efendim gözümün şenliği namazda diyor. Tabi Ezvacı Tahira ailesinin sevmesi Peygamber Efendimiz'in Allah koyduğu için insanın içine o duyguyu, Allah-u Teala Hazretleri o duyguyu koyduğundan dolayı. Herkeste vakti. Şimdi aklediş yönünden daha güzeli ise onun kıldığı namaz Uhud Dağı muadil olur. Ötekisi kanadı, sineğin kanadı kadar bile etmez. Şimdi kıyla denildi ki, Peygamber Efendimiz'in bu sözü üzerine denildi ki Peygamber Efendimiz'e ve keyfe yekûnü ahsenehümâ atlen. Ya Resulallah bu iki kişiden ikincisinin atlediş yönünden daha güzel olması nasıl olur? Açıklama istediler biraz aksın diye. Buyurdu ki Efendimiz kâhâre evra'ahuma evra harimilla Allah'ın haramlarından kaçınmakta en titiz davranan haram, gözü harama bakmayan, ilin haramı söylemeyen, ilin harama uzanmayan, efendim, Allah'ın haramlarından en iyi sakındığı zaman ve ahrasanına alâ esbâbin hayır, çeşitli hayır vesilelerine, çeşitli hayır işlerine karşı en çok istekli ise, istekli olduğu zaman, hayırları işlemeye çok haris, çok istekli, haramlardan kaçınmaya çok titiz ve çok dikkatli ise o akılcı en üstündür. Burada aklın tarifini görmüş oluyoruz Hamza. Ee, senin dersinin devamı oluyor bu, ikinci bölüm. Aklı, aklı nasıl tarif ediyor Peygamber Efendimiz? Bakın, Allah'ın haramlarından en titiz şekilde sakındığı ve çeşitli hayırlarını işleme en arzulu olduğu takdirde. Demek ki biz nasıl olacağız? Hayır işleme arzusuyla dolu olacağız. Haramlardan kaçmak hususunda da müteyakkız ve titiz olacağız. Televizyona bakıyoruz, haram. Dışarıya bakıyoruz, haram. Konuşuyoruz, haram. Efendim, yalan, dolan, kaçırmak vesaire vesaire. Her azamın günahı var, çeşitli günahlar var. Onun için hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekan, yazdığı kitapların arasında <gülüyor> bir de neler haramdır. Haramları tespit etmeye ve onları yazmaya epeyce bir zaman ayırt, epeyce bir dikkat serpetti ve kitapları yaz. Haramların çeşidini 500 kişi kadar <gülüyor> sıraladı çıkarttı yani. Büyük planlar var, büyük haraplar var. Küçükleri var. <gülüyor> <gülüyor> ve İnkâne Dûnehumâ fil ameli ve tetavvû Bu iki kişiden bu Uhudlara kadar çok cevap alan haramlardan kaçınıyorsa iyice <gülüyor> sevapları işlemeye de çok iştiyaklı ise amel, ibadet bakımından ötekisinden tasavvuh dediğimiz nafile ibadetleri yapmak bakımından ötekisinden aşağı olsa bile o daha çok sevap alıyor. Demek ki burada bir şey daha öğreniyoruz. İbadetlerde vasıf önemli. Sayı değil. İbadetin yüksek vasıflı olması, güzel olması önemli. Yani yani Şimdiki adamların kullandığı tabirle anlayasınız diye söylüyorum. Efendim, quality. Quality önemli. Kalite önemli. Quantite değil. Yani e, sayı, kanting önemli değil. Efendim, efendim. Quantity. İngilizce telaffuzu. Efendim, Fransızcası Kalite, quantite diyorlar. Umiyetle bizim e, İlk batıcılar Fransız'da okumuş olduklarından bütün tabirler batıdan gelen benim savaştığım tabirler Fransız e, telaffuzudadır. İstasyon. Efendim, bu eser, Fransız telaffuzudadır. Demek ki e, sayı değil şey önemli. Güzel vasıflı olması önemli. Sözde de böyle. Sözün çok önemli değil, sözün güzel söylenmesi, tam anlatılması önemli. Biliyorsunuz söz ne demiş? Çünkü evet, bir gün bir şey zaten öğrendik. Sizin söylediğiniz değil, karşı taraf anladığın. Siz, siz çok şey söylüyorsunuz ama karşı taraf ne kadar anlıyor? Adam hutbeye çıkıyor, konuşuyor, konuşuyor. Ne anladı? Beni bir kere bir Kur'an kursuna konuşmaya çağırdım. Çünkü yöneticilerin talebe, kızım da oradaydı. Orada bir konuşma yapmaya çağırdılar beni. Olur dedim. Kur'an kursunun altındaki mescitte bir perde yapın. Kızlar efendim arkada bütün kursun kızları toplantın. Ben onları görmüyorum. Onlar beni görmesin. Önde de hacı babalar olsun. Ben onlara konuşma yaparken şeyler de ...kızlar da duymuş olsun, böylece konuşma yapmış olalım. Şimdi benim... ...İstanbul'da ve başka yerlerde... ...böyle Kur'an kurslarımız vesaire var. Bazı hocalar oraya gidiyor, ders veriyorlardı. Sordular, hocam işte böyle... ...erse arkasından bilmenlerden olmuyor, yüz yüzü olmaz. Yani... ...olur ama tehlikeli olur. Zararlar çıkar. Şimdi iş çok güzel... Yani kapalı devre televizyon kuruluyor, karşıda hiç şey yok, ama dinlenebiliyor, görülebiliyor, görüntünde görüntünün nakletilebiliyor. Ben itiraz ettim, hocalar bile pek e, hoşlanmadılar bu şeyler e, benim ayrı olsun dönemde. Olmuyor bu çünkü sorunun cevabı sorunun cevabı olur. Kapalı devre televizyonu o da mümkün yani. her şey mümkün. Evet, şey, eee aziz ve muhterem kardeşlerim. Demek ki sayı her şey anlayış meselesi. Sözün de çokluğu önemli değil. Efendim, amaçlılığı karşı tarafın anladığı kadar eee yoksa senin söylediğin hepsini karşı taraf algılayamayabilir. Şimdi ben bir konuşma yaptım. Karşımdaki kızların da genç olduğunu, ortaokul talebesi şahında olduğunu düşündüm, Kelimelerimi seçtim vesaire. Onlara nasihat olsun, Kur'an kutusuna devam ediyorlar, dindar olsunlar diye bir konuşma yaptım. Görmedim. Duygularını takip edemedim. Şimdi takip ediyorum. Mesela sizin, benim sözüme iştirak edip etmediğinizi anlamadığınızı, göz önümüzden gelip gelmediğini, hoca bir de artık kapsak bir şekilde istemediğinizi ama anlayamadım. Anlayamadım. anlayamadım. şeyden. Ertesi gün kızımdan sordum, nasıl dedim, konuşmamı ne kadar anlamışlar, nasıl bulmuşlar dedim. Hiçbir şey anlayamamışlar baba dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir kıssa anlatmıştım, olay, olayı anlamışlar ama kıssa olduğu için. işte ondan anlatılma şeyi fazla, olayı anlaşılma durumu fazla. Anlamışlar, öteki ki konuşmanın ana fikrini vesayetini anlamamış. Bakın şimdi ben bir konuşma yaptım, bu konuşmanın ana fikri var. Bel var. Yani biz burada neyi vurgulamaya çalışıyoruz? Efendim, şuurun önemini, kalbin önemini, yapılan bütün ibadetlerin, Müslümanlığımızın bu temellere dayanmasını anlatmaya çalışıyoruz. Yani işi öyle gelişigüzel yapmamak, özene bezene yapmak, güzel yapmak ve iç güzelliğiyle ihmal etmemek gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sözün de az öz anlaşılık olmazsa çok dikkat eder. tane tane bir dinleyenin gözüne bakacaksınız. Anladı mı, anlamadı mı? Gözünü kırpıştırdıysa Bir daha söyle. Ne hocam? Anladın mı? Anladım diye yani gözünü kırpıştırırsa anlamadın. <gülüyor> Anlamadığını söylemeye utanıyor ama anlamadı. Evrilimce bir daha söyle. Misal, bir, misal anlattırır, kısa anlattırır, hem çeşitli şeyler anlatır. Eğer aşağıda işaretlediğim iki hadis-i şerifi de okuyacağım, müsaade ederseniz, birer satır. اِنَّا رَجُلَ لَيُّدْرِكُ بِهُسْنُ قُلُكِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ ve وَسَائِمِ Nehar. <gülüyor> Ayşe anamızdan bu bir rivayet, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi. Adam, Güzel huyu sayesinde geceliğin namaz kılmaya kalkıp teheccüs kılan insanın gündüzü oruçla geçiren insanın derecesine güzel huyuyla erişir. O halde güzel huylu olmaya çok önem vereceğiz Çünkü bizim konumuzu tamamlıyor bunun için. Bunu da okumak istiyorum. Güzel huylu olmadan ibadetler heba olabiliyor. Güzel huylu olduğu zaman insan çok ibadet etmiş insan gibi sevap kazanabiliyor huylarımızın güzelleşmesine dikkat edeceğiz. Bu da tasavvuf şeyimiz bu. Ve beşinci hadis-i şerif Bu da bir müjde ve bize de bir ikaz اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَهُ fil فِي الْجَنَّةِ فَيَكُلُوا يَا رَبِّهِ اَنَّا لِيهَذَا فَيُقَالِبْ اِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ Ebu Hureyre radiyallahu <lesser> ahtem, İbn-i Mâcü, belki bir kaynaklarda var. Çünkü bu önemli bir konudur. Hiç kimsenin kimseye faydası yoktur diye bazıları bunları inkar ederler ama hadis-i şerifte var. Cennette adamın derecesi yükseltilir. Tık bir istareye çıkar. Bir iz kata çıkar. 10 metreye çıkar. Derecesi cennette yükseltilir adamın, kadın veya adam yani kişinin. <gülüyor> Feyakutu ya Rabbi en nali halac. Ya Rabbi bu yükselme bana nereden geldi? Nasıl oldu da ben cennette böyle bir derece bir kat daha yukarıya çıktım, bir kat daha büyük rütba ettim. mertebem yükseldi din albay oldum, albayken efendim paşa oldum mesela. Yani bir derece yükselim de bayağı sevinir ya insan, nereden bu ya Rabbi kaynağı nedir, ne oldu da böyle oldum der, cennete girmiş, ömrü bitmiş, ölmüş adam, cennetlik, cennetteki derecesi yükseltiliyor. Fiyukalu, ona denilir ki, biskifari, vere biterlete oğlunun, çocuğunun sana tevbe istiğfar etmesi sebebiyle. Demek ki evlatlar annelerine, babalarına dua ederse efendim, onların derecesi yükseliyor. Demek ki biz de annemize, babamıza ahireti göçmüş, dedemize, ninemize efendim, tevbe istiğfar edelim, hayır hasenat yapalım. Efendim, sevapları onun derecesi yükseliyor. Şimdi biz mesela ben, hocamın kalibini bilemedim. Hali, hayatında Birçok arkadaşı bunu söylüyor. Kalibini bilemedik diyorlar. Kitaplarda da, hocamızın hayatını anlatan kitaplarda da çok güzel sakladı kendisini. Çok güzel, müsaade ederseniz kullanayım, kamufle etti. siz çok güzel izledi şey, hocamız. Öldükten sonra anladı kıymetini. Kıymetini bilemedim. Şimdi hizmet de edemedim. Güzel hizmet de edemedim. Ankara'daydım, o İstanbul'daydı. Yazları gidiyorduk, hizmet etmiyorduk, zahmet ediyorduk. Çok çocuğumu da gidiyorduk, çağırıyordu. Bazı geliyordu. Ben gelmeyeyim baba diyordum, yok diyordu. Alıyordu bizi, konyaya götürüyordu bilmem nereye falan. Yetiştirmek için demekti. Çok güzel sakladı kendisini, kıymetini bilemedik. İşte tam tam bir hoca diye herkes öyle geldik öyle gitti ama sonra anladık ki tutkuda akıttmış Evvela Allahım çok yüksek mertebesiymiş bir tanesiymiş bütün Evvela Allahına namazıymiş sonra den anladık. E şimdi ben bu fırsatlar kaçtıktan sonra ona ne yapabilirim? Ben de kotgun mesleğimle kurtuluyorum. Bu ya bu olan adı ne? Bu mesleğin adı kotgun mesleği. Her yer, her yer Avustralya'da derviş bab kotku derviş. Eee İstanbul'da şey var efendim. Bir Hanaokulu öğretmenleri mektebimiz var. Kotku mektebi. Kotku, kotku, kotku, kotku, kotku diye gidiyoruz. Ne yapalım? Dilekçesi yükseliyor. Yani bizdeki bizim eee şey siz işte farkına varamamış efendim evlatlarımız ne? Yani, çalışıyorlar hadi çiçekler yani. Geriçesi yükseliyor. Onun için çünkü çocuklarınıza da kendinize dua etmesini öğretin. size dua etmesini öğretmeniz. Benim rahmetli minem esas derdi, bana çok dua et, emin. Yani ölüp bir kısmen sonra arkamdan derdi, efendim, köyümüzün evleri üstü topraktı, tam üstü derdik ona. Tam üstüne efendim, kuzu postunu seyredip otururduk yazıcıları, minler bilen yok, kuzu postuna otururduk efendim yıldızların altında efendim avuç açacaklarının hepiciydi bir diz üstü dizel yerde kılık yaz gecelerinde ege'nin uygulanırdı rahmetli annem eşhatlerle ve görsem benim dua adamın şeyini hep hatırıma geliyor şeyi dua ediyoruz. efendim Allah ruhlarını şahit etsin kabul eder cennet bahçesi olsun basamur ada olsun diye siz de çocuklarınıza böyle öğretin ki sizi doğadan unutmasınlar ve bilsinler ki onlar iyi insan olduğu zaman siz faydalanacaksınız, size cevap gelecek ve onlar kötü insan olduğu zaman sizin kemiklerinizi sızlayacak. Aman evladım. Mezarda benim kemiklerimi sızlasa, beni üzme öldükten sonra iyi insan ol, ibadetini ihmal etme, haram yeme, günaha dalma. Fani dünyanın bu metalı hiç böyle tenezzüle değmez Allah'ın rızasını kazanmaya gayret namuslu ol, tedavinden ye. bunları öğretin, nasip edin. Allah evlatlarımızı güzel yetiştirmeyi nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Ee, efendim, rızasına uygun işler yaparak güzel ömür sürmeyi nasip etsin. Huzuruna güzel, açık varmayı nasip etsin. Rıdvan-ı Ekber'ine evenlerden eylesin. Cemalini görenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu, olmayı bir defa adada nasip edersin. Fî ve keremesini ve fazbihi ve benlihihi şülhanekezâ ilmü velâ illa mâ ellen fela innik entel azîmü takîm şülhane rabbikez râbbiiz izzet-i ammâ yasufun ve selâmün el -Sati. Ah, çok güzel. Evet, güzel bir şey düşünmüşler. Biz bunu böyle ayrı eğitim toplantılarının hepsinde şeyde, Avustralya'da falan yaptık. Efendim, bu eğitim toplantılarına katılan kardeşlerimizi efendim, kardeş yapıyoruz ikişer ikişer birbiriyle. Bu Peygamber Efendimizin sünnetidir. meline bin Binevveriye geldiği zaman muhacirlerden birisiyle, ensardan birisini iki iki kardeş etmiştir. Kardeş, kardeş, kardeş, kardeş, ikilimiz kardeş olmuşlardır. Hazreti Ali Efendimiz açıkta kalmıştı. Tek olmuş demek ki bir tarafta bir tane fazla gelmiş, herkes kardeş olmuştur. Mesela Selman ve kardeşi ile Ebu Sertar Radıyallahu kardeş olduğunu biliyoruz birbirini kardeşin diye özel olarak el üstünde tutup ziyaret ettiğini biliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz açıkta kalmıştı. Ne oldu? Peygamber Efendimiz dedi ki ben de seninle kardeşim. Peygamber Efendimiz'in hem amca zardesi hem damadıdır, hem evlatlıdır. Amcasından e, sağlığında almıştır, amcasının şeyi biraz efendim, rahatlasın geçimi, eli e, sıkıntıdan kurtulsun diye evlat edilmiştir. Hem de kızı Fatıma ile evlendirmiştir, damat edilmiştir. Bir de Medine'nin evlerinde kardeş etmiştir Hazreti Peygamber. Allah çabuklerdir. Evet, şimdi onun için burada sizin isimlerimiz var. Çekeceğiz. Birisi çıkacak. O da gelecek buradan. Birisi çekecek. Kardeş olacak. Öyle mi yaptınız? Böyle yapıyorduk biz. Yoksa iki iki yazdınız mı? Yazamazsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyorum. Herkes var mı burada? İsimleri izledi mi? kim varsa. Hadi bina. Bir tane çektim. Buyur. <gülüyor> Bir tane çektim. Ben. Tamam. Kenan Canday, Canter, buyur. Bu nizdetin ismi, burada Kenan ismi, birbirinizle müsafah ediyorsunuz, tanıyorsunuz, kardeşiniz mübarek. Olsun. Devam edecek yani. Metin Özel. Ben. Ben biraz meraklandım dedim. Olgan Karadeniz. Hı? Dışarı çıktı. çıktı tamam. Bunu şeye veresin. Onunla kardeşliyiz bunlardan. Vedat Demir. <gülüyor> <gülüyor> Tam isabet. <serveti>. Amiral yaptı. <gülüyor> Mahmut ko. Mavuta. ediyorsunuz. Boyları boylarına denk maşallah. Arif kale demin. Seyhan Gündüz <gülüyor> At Seyhan İsmi Fendi <gülüyor> Ayrıf İçin Ondan <gülüyor> Sıtkı Aralı Şahin Gülmen, Şahin Ağabey, Ömer Faruk Bilgin. Çok hoş oluyor bu kardeş. Çok da hikmetli şeyler çıkıyor. Buyurun. Zaten tatlı. Buyur. Zaten tatlı. Nerede? Bilal yuktır. Salih Demirtaş Yusuf Çalıklı <gülüyor> Aykut Özen. Mehmet, kara kuş. <Gülüyor> <Gülüyor> çok şeyler, tevafuklar var kuşlar. Havzu, ateş. Çekilmeler. <Gülüyor> Buyur, besmeleyle çabuk. Memes servik. Ailede Allah şey yapıştı. Mimtas nazır. Gürkan Öztürk <Gülüyor> Hakan Aslan Ev sahibimiz Çağrı Çalık. <Gülüyor> Ali Yücel Uyaret. <Gülüyor> Adem Demir. <gülüyor> Teknik <gülüyor> Eğitim Fakültesinde. <gülüyor> Mustafa Tümtürk. Ali Güneş <Gülüyor> Zahid Uyerad Pazetçal Demir. <Gülüyor> ya burada tek kaldı. Kamil Akan. Namış insanlar var. Buyur. Bir tane. İbrahim diler. Seni düşünüyordum ismi yazılmamış diye. Şey. O. Şimdi İsmet Yılmaz. Bir i̇smi yazılmayan başka kim var? Kalmadı. Sen de bana bir şey. Allah mübarek et. Aha vardı ama neyse. Kardeşlik devletilmez. <gülüyor> Tesis edildikten sonra tamam. Allah hepinizden razı olsun. <gülüyor> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. edelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El auzu bi estağfirullah, estağfirullah. Alim en'te lim'rahiman, La ilaha illa Ante kılattini ve Ana yaptı ve, ve e Ana Allah yaptı ve istifarlarımızı kabul edesin. Şimdiye kadarki bütün hatalarımızı, günahlarımızı, suçlarımızı, kabahatlerimizi silin. Bundan sonraki ömrümüzde de sevdiği kul olarak yaşamayı, huzurunda sevdiği razı olduğu kul olarak kalmayı nasip eylesin. Üzerlerinde kul hakları varsa onları düşünün, kul haklarını verin. Hak yemeyin. Üzerinde hak bırakmayın. Çünkü kul hakkı çok fenadır. Tevbe ile de gitmez efendim. Ahirette de insanın sevaplarını alır götürür. Kulaklarını ödeyin. Kılmadığınız namazlar, tutmadığınız oruçlar varsa onları da ödeyin. Onlar vakti geçti diye boynunuzdan düşmez, bay olarak kalır. Vaktinde kılamamış olduğunuz namazları bari şimdi aklınız başınıza geldikten sonra kılın, tutmadığınız oruçları tutun da ibadet borcunuz kalmasın Cenab-ı Hakk'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz hep abdestli gezermiş, evli Allah büyüklerimiz de o adeti yürütürlermiş çünkü İnsan abdestli olduğu zaman şeytan ona bataşamaz diye az olur. Siz de abdestli gezin, daima şeylere karşı korunmuş olun. Her gün zikir vazifesi veriyorum. Bu da bir çeşit kardeşliktir hepinize. Yani benim size zikir vazifesi vermem, sizin tarikata girmeniz tarikat kardeşliğidir. Onun için hepinize ben ayrıca kardeşim, ismetle özel Newcastle kardeşliği. Abi seni kağıdı ben alayım. Nasıl olsa senin için. Sen nüfus kağıtına bakar bakar ismini öğrenirsin. Ben bu kavuşum. Devamlı ateşte gezin, her gün zikir vazifelerinizi yapın. Peygamber Efendimiz bazı zikirler tavsiye ediyor bize. Nasıl tavsiye ettiği zikirlerden mesela hepimizin bildiği, yaptığı ne var? namazlardan sonraki Subhanallah, Peygamberler, Allah-u var. Efendimizin tavsiyesi olduğu için o zikirleri her namazdan sonra yapıyoruz. Başka zikirler de var. Tabi hepsini yapmaya insan belki takat getiremez. Ama büyüklerimizin, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği zikirler içinde tavsiye ettiği şeyleri size söylüyorum. Günde yüz defa tevbe ve istiğfar çekil Efendimizin tavsiyesi. Hadislerde var. İlahi yapıyorlar için. Yüz defa la ilahe illallah çekil. Yüz defa la ilahe illallah diyen bir insan mahşer yerine dolunay gibi yüzü parlayarak gelir. Kimse ondan daha çok sevafta gelmiş olmaz. Ondan daha fazla çekenler müttesabiyete gelmezler. Hadis var tabiyle. La ilahe illallah deyiz. Sonra bin defa Allah Allah Allah diyin. Her yüz defasında ilahi ente maktubi verudake maktubi diyeceksin. İlahî ente maksûdî ve rızâke maksûdî. Bu çok önemli bir sözdür ki bizi özetliyor. Bizim yolumuzu özetliyor zihniyetimizi. İlahî ente maksûdî. Ya Rabbi benim maksûdum, muradım sensin ve rızâke maksûdur. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Çok güzel bir sözdür. Çünkü hadisi kutsiden alınmadı. Beşer sözü değildir yani. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e hadisi kutsi olarak ilhamıdır. Oradan döndürülmüş, söylenmiş bir sözdür. Efendim, bu sözü böyleyiz. Yüz defa salavat-ı şerife de vazifeniz olsun. O da hadis-i şeriflerde vardı. Salat-ı selam getirmek Allah'ın emredir. Biz yapıyoruz bu işi, hiç yapmıyoruz değiliz ama yüz defa salavat getirmeyi ayrıca Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde tavsiye buyuruyor. Kim yüz defa salat-ı selam getirirse Allah onun dünyada albette nice nice hacetlerini İhsan eder diye bildiriyor. Yüz defa da gulgulanda hal okuyun. Bunları bir oturuşta yaparsanız feyiziniz, tesiriniz daha çok olur ama bölük bölük, kısım kısımda yapabilirsiniz. Bunları yapmaya oturduğunuz zaman da şöyle hareket etmeniz uygun olur. Abdestli olarak çekil. Abdestli olarak da çekilebilir ama daha uygun olanı söylüyorum. Abdestli olun. Kıbleye doğru oturun. Namaz için kıbleye dönmek farzdır, Zikirde mecburiyet değildir. Her yere dönebilir ama zikri yaparken o adabada uyumak uymak iyidir. Çünkü Peygamber Efendimiz oturuşlarının en güzeli kıbleye yönelik oturuştur diye buyuruyor. Siz şimdi kıbleye yönelik oturuyorsunuz umniyetle. Biraz şöyle olmak şartıyla. Ama imamlar cemaat kıbleye yönelik olsun diye fedakarlık yaparlar. Onlar cemaate dönerler. Efendim kıbleye Arkası dönmüş oluyor bizim. Vazife iddiabıdır bu. Ama kım dönmek iyidir. Efendim kım diye dönün. olun. Gözünüzü kapayın. Göz kapalı zikir Daha tesirli olur. Efendim evvela 25 defa Estağfurullah diye başlayın. Hatalarımız, günahtarımız temizlensin o. Diye. Bunu şeye benzetebiliriz. Yani hepimiz temiziz elhamdülillah ama yemek yerken ellerimizi yıkıyoruz. Gibi. Ondan sonra bir Fatiha üç grubu Allah okuyun bunları Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar geleneksel olarak bu vazifeyi yapmış, bu zamana kadar getirmiş olan sevgili Allah şir <gülüyor>